E, Hac vazifesini yaptığında Nemire Kaplan demek istersen herhalde. Fakat o isimle atlandı. Belki orularda aslanlar, kaplanlar da bulunuyordu tabi. E, yani e, Hz. Damza için aslan avcısı diyorlar mesela. Aslanlar vardı o bölgelerde, kaplanlar. E, orada e, vesile Nemire diye şimdi cami büyük bir camidir yani. İmam şimdi de orada kıldırıyor yani. Kutbe şu anda da devlet resmi kutbe.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 On seneye böldüğü zaman yetmiş yedi, ne düşüyor? Hemen hemen sekiz tane falan yolculuk düşüyor, senede. Sekiz tane senede sekiz tane yolculuk ne demek biliyor musun hemen hemen? Sekiz biz uçakla sekiz tane ben mesela gidemem. Uçağı bir biliyorum, üç ay daha ondan sonra kendime gelemiyorum. Ebi Hindistan'a gittik, üç ay duracağız yani. E şimdi yedi sekiz tane e senedeki şey, bir de deveyle yayan,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 kubbeli namazgah yaptı küçük küçük. Küçük küçük kubbeli namazgah yaptı. Her yeri kurdular. Medine'nin içinde de vardı efendim Sallallahu aleyhi. Şimdi Medine valisi emir çıkartmış Bağdat, Karabil Basra. Efendim eski eserleri yeniden imar edelim. Eser mi kaldı ya? Yani? yani imar etsen bile yeri yani yerini bile kaybettirmek istediler. Belki tabii bazı eski kitaplarda bak mesela kitabı getirdiler bizim hoca Efendileri çalışıyor yani. Sallallahu aleyhi o mesacit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 Allah Allah, Mekke'nin üstünde bir mescit var diyor. Cübeyr İbn-i kuyusu varmış orada, Efendimiz Aleyhisselam orada kıldığı rivayet ediliyor, namaz kıldığı rivayet ediliyor. Yani bak, ha açtım, yani orası geldi. ihtemel اِحْتَمْ ve وَالسَّلَاطِينَ Hakimler yani Mekke valileri, sultanlar dediği Osmanlı sultanları, بِعَدَ الْمَسْجِدِ mübarek <الْمُبَارَك> Bu mübarek mescidde çok önem verdiler.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 Bunların hepsinin esasında bu mescitleri esasen kim bina etti? Yani ilk binaden İbn Ömer'in kıldığı musallaları yani tespit ettiği Rasulullah burada kıldı diye gösterdiği insanlara efendim mescitleri ilk binaden kimdir? İlk binadan Ömer bin Abdülaziz'dir. Yani 4 halifeden sonra sırada 5. olmasa da fazilette 5.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 Dertleştik, hasbihal ettik. Eski günlerden biraz tabii düğünde sohbet konuşmalar oluyor. Konuşmaların arasında o kadar olur ama o biraz konuşurdu yani. Ben biraz çekindim. Sağa sola bakıyorum. Hasan'a ben de hocamız var. Masada falan çok da biraz o rahat rahat konuşurdu öyle. Tabii abimiz ben dedim dedim şey narif şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bak şunları hazırladım. Şunları dağıtıyoruz. çok tesirli oluyor. Şuraları geziyoruz hocayla. Maşallah, maşallah falan. Öyle bir muhabbetimiz oldu. İyi ki görüşmüşüz yani. Bak şimdi aniden vefat etti. Yaşını da bilmiyorum o. Zayıf olduğu için hiç yaşlı göstermez ama vardır ben 70'ten yukarı diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama zayıf adam, böyle hassas adam. Efendim tabi bu ecel geldiği vakitte işte. Genç yaşlı bakmıyor, zayıf şişman bakmıyor. Hastalıklar adamı öldürmüyor. İşte ecel adamı öldürüyor. Kabri, Allah Teala kabri nur eylesin. Derecesini aley eylesin.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 ...eksiklerini cebreleyerek yerini doldurarak... ...Allah Teala en yüksek emr-i bil ihsan ettiği mücahitlere... eftal cihat Cihad e, amelini işleyenlere e, ihsan ettiği mertebeleri kendisi de ihsan eyleye. Amin. Ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh... ...la ilahe illallah... ...Muhammedun resulullah...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 Yusuf ve Fahidin abimizin ruhi için el Fatiha.